Başımızdaki belaları çözmeyi okul çocuklarına bırakmakta temel bir haysiyetsizlik var. Yetişkinlerin yetişkin gibi hareket etmesinin zamanı geldi artık. Basamağa tırmanıyoruz. Bir günlüğüne bize katılın. 20 Eylül'de dünya çapında grev çağrısında bulunuyoruz. Geleceğimizi sağlama almanın yegane yolu, gündelik hayatın olağan akışını bozmaktan geçiyor. Başımızdaki belaları çözmeyi okul çocuklarına bırakmakta temel bir haysiyetsizlik var. Yetişkinlerin yetişkin gibi hareket etmesinin zamanı geldi artık. 20 Eylül'de dünyanın dört bir yanında okul grevleri yürütmekte olan gençlerin talebi üzerine bizler de iş yerlerimizden ve evlerimizden çıkıyor, hepimizin önündeki en büyük varoluş tehdidi olan iklim krizine karşı harekete geçilmesini talep etmek üzere bir günümüzü sokaklarda geçiriyoruz. Sizin anlayacağınız bir günlük bir iklim grevi bu. Sonuncusu da olmayacak. Bunu tarihte bir dönüm noktası haline getireceğimiz umudundayız. Diğerlerinin de bize katılacağını umuyoruz. İnsanların iş yerlerini, çiftlik çubuklarını, fabrikalarını bırakacağını, adayların seçim kampanya güzergahlarını bir günlüğüne terk edeceğini, futbol yıldızlarının yeşil sahaları bir günlüğüne bırakacaklarını sinema oyuncularının makyajlarını sileceklerini, öğretmenlerin tebeşirlerini bir kenara koyacaklarını, aşçıların lokantalarını kapatıp protestoculara yemek getireceklerini, emeklilerin de alışılmış gündelik programlarını bozup, liderlerimizin işitmek zorunda oldukları tek mesajı, yani günden güne işler böyle gelmiş böyle gider yaklaşımının gezegenimiz üzerinde sağlıklı ve güvenli bir gelecek şansını yerle bir ettiği Mesajını göndermek üzere bir araya geleceklerini umuyoruz. Şunun gayet iyi farkındayız ki ister bu grev olsun isterse bir haftalık uluslararası iklim eylemi tek başlarına olayların yönünü değiştirmeyecek. İyi haber şu ki ihtiyaç duyduğumuz teknolojilere sahibiz artık. Bir güneş panelinin fiyatı son 10 yıl içinde %90 düşmüş durumda. Ayrıca onları çalıştıracak politikaları da biliyoruz gezegenin dört bir yanında her yerde yeşil yeni düzenin bir versiyonu ortaya konmakta. Fosil yakıtların yerini hızla güneş ve rüzgar gücünün almasını ve bununla atbaşı gidecek şekilde kaliteli işlerde istihdam sağlanmasını, güçlü yerel ekonomilerin sağlam ve istikrarlı hale getirilmesini öngören yasalar teklif ediliyor. Fosil yakıt endüstrisinin derine gömülü yerleşik muhalefetine karşı bu tedbirleri yasalaştırmak için var güçleriyle didinen ve çoğu da gepe genç olan o insanları saygıyla selamlıyoruz. Eylül ayındaki küresel eylem günü bu insanlara destek vermek üzere tasarlandı. Her türlü çevre, kamu sağlığı, sosyal adalet ve kalkınma gruplarının buna katılacaklarını umuyoruz ama en büyük umudumuz basitçe şu. Bu kriz üzerinde çalışan insanlara çevremizin vahim durumu hakkında gittikçe artan bir kaygı duyan ama şu ana kadar çoğunlukla hiçbir şeye karışmadan öyle kenarda köşede oturmuş olan milyonlarca insanın desteğine sahip olduklarını göstermek. Böylesine yüksek sayılarda insanı sokağa çekebilmek için birkaç ayrı girişimde bulunmak gerekebilir. Ama çok da fazla zamanımız kalmadı doğrusu. Etkili iklim eylemleri yapabileceğimiz fırsat pencereleri Hızla kapanmakta. Herkesin bize katılamayacağını biliyoruz. Fena halde eşitsiz bir gezegende kimi insanlar var ki tek bir gün bile gündelik ücretini alamadan yaşayamıyor ya da buna kalkıştıkları için onları işten atacak patronlara çalışıyorlar. Gene bazı iş kolları var ki bir an için bile durdurmaya gelmez. Acilde çalışan doktorlar daima görevleri başında olmak zorundalar. Bununla birlikte birçoğumuz da gündelik olağan hayat alışkanlıklarımızı 24 saat için bir kenara bırakabilir, geri döndüğümüzde onları yerli yerinde bulacağımızdan emin olabiliriz. Umuyoruz ki kimilerimiz o günü protesto eylemleri içinde geçirecektir, yani petrol boru hatları döşenmesine ya da onları finanse eden bankalara karşı. Umarız kimilerimiz de o günü komşularının evlerinin duvarlarına yalıtım yaparak, ya da kendi bölgesinde bisiklet yolları inşa ederek geçirir. Umarız, herkes o gün hiç olmazsa birkaç dakikasını şehirde bir parkta, kırda bir tarlada ya da oturduğu binanın çatısında sırf şu dünyanın güzelliğini içine çekmek için geçirir. Ki bu güzelliği korumak bizim için bir ayrıcalıktır. Belli ki çok şey istemek bu. Dünyanın hayatında bir gün çok büyük mesele ve hepimiz gündelik hayatın sıradan işlerine fazlasıyla alışmış haldeyiz. Ne var ki burada bütün yükü okullu çocukların sırtına yüklemekte hiçbirimizin içine sinmiyor. Onların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Ve gündelik hayatlarımızın olağan akışını bozmamız burada kilit nokta gibi görünüyor. İşte bizim işimizi bitiren de bu olağan hayat zaten. Yani gözlerimizin önünde cereyan eden bir krizin tam ortalık yerinde olsak bile her sabah kalkıp bir gün önce yaptığımız ne varsa hemen hemen hepsini gene yapmak. Seçimlerimizin bundan on binlerce yıl sonrasını, yani denizlerin kaç metre yükseleceğini, çöllerin ne kadar çok genişleyip yayılacağını, ormanların ne kadar hızlı yanacağını belirleyeceği bir zaman diliminde yaşamakta olan insanlarız biz. İşimizin bir bölümünü işte o geleceği korumaya ayırmalıyız. Naomi Klein, Bill McKibben ve pek çok diğer yazar, filozof, aktivist. Bu yazı Guardian gazetesinde 24 Mayıs 2019 tarihinde yayınlandı, çeviren Ömer Madra.